Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızın devamını yapıyoruz inşallah. Hazreti Rasulün örnekliğinde Medine'de gelen hükümler 30. bölüm. Bugünkü alt başlığımız oruç Allah yolunda bilenmektir. Oruç Müslümanların hayatında önemli bir yer tutar. Hatta öyle ki geleneksel Müslümanlık oluşturan dindar kesimler, Dışındaki toplum bile Ramazan ayı gelince oruç tutarlar. Namaz kılan Müslümanlarla hacı hoca takımı diye dalga geçen laik, sol, liberal, demokrat kesimlerden bile Ramazan'da oruç tutanlar vardır. Namaza namaz kılanlara saygıları olmasa da oruç tutanlara saygılıdırlar. Hangi mantıkla düşünüyorlarsa bu saygıyı gerçekleştirirler. Bizim büyüklerimizin oruç aç kalmak değildir. Bir eşeği bile bağlasanız o da akşama kadar yemez, içmez, oruç tutar derler ve namaz ile orucun bütünleşmesini isterlerdi. Çocukluk yıllarımızın anılarında gezinen bu tür söylemler arife gününde kurtlar, kuşlar bile oruç söylemleriyle derinleştirilir. Oruç ayının ardından gelen bayram, çocukların bayram harçlığı sevinçleri oruç kavramına farklı boyutlar yükler. Bu girişten sonra orucun değişik sözlük ve lügatlerde nasıl geçtiğine bakalım. Arapça'da saum kelimesinden gelen oruç, sıyam kelimesiyle gündeme gelir. Bir gün oruç tutmak olarak tarif edilir. Genelde sabahtan akşama kadar yememek, içmemek şeklinde anlaşılan oruç, Müslümanların dışında değişik kültürlerde de mevcuttur. Hatta öyle ki sadece dinlerde değil günümüzde ideolojik, Siyasi kavgaların temelinde de oruç, ölüm orucu olarak gündeme gelir. Ateist, dini reddeden anlayışların oruca sarılmaları, orucun inançlar, ideolojiler içindeki önemini göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi sözlüğü olan Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde oruç, farza olarak ele alınır, din bilimlerinde Tanrı'ya ibadet amacıyla yeme, içme ve bazı şeylerden belli bir süre veya biçimlerde kendini alıkoyma, çok sevilen veya istenen şeylerden uzak durma olarak geçer. Bazı kaynaklarda orucun nasıl tarif edildiğini inceleyelim. Orucun Arap dilindeki karşılığı saun kelimesi olup bu kelime bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi manalarına gelmektedir. Terim olarak ise tan yerinin ağarmasından, Güneşin batma vaktine kadar bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek demektir. Oruç nedir? Oruç, İslam dininin beş şartlarından biridir diye tarif ediyor bir başka kaynakta. Yılda bir ay, Ramazan ayında Tanrı'ya kulluk ve ibadet amacıyla Tan yerinin ağarmaya başlamasından güneş batmasına kadar niyetlenerek, bir şey yiyip içmekten ve orucu bozan başka şeylerden nefsi korumak suretiyle oruç tutulur. Orucun Arap dilindeki karşılığı saon kelimesi olup bu kelime bir şeyden uzak durmak, kişinin kendine tutması ve engellemesi manalarına gelmektedir. Oruç sözcüğü Selçuklular döneminde Farsçadan alınmış rojik sözcüğünün Türkçedeki söylenişi olup günlük manasındadır. Kur'an'da sağın, siyam olarak geçmektedir. Oruç, dini, sağlıksal ve politik nedenler gözetilerek yapılabilen bir eylemdir. Oruç, Farsçadaki ruze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Orucun Arapçası sağın ve siyamdır. Sağın kelimesi Arapçada bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anlamında kullanılır. Değişik sözlüklerden okuyorum. Fıkıh terim olarak ise imsak vaktinden iftar vaktine kadar bir amaç uğruna ve bilinçli olarak yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçla ilgili tanımlar arasında ilginç gördüğüm tanım Elmalı Handi Yazır'ın tanımıdır. Şöyle diyor: Dilimizde oruç demek olan sıyam, sağm sözlükte nefsi eğilim gösterdiği şeylerden bir söz bile olsa imsak etmek. Yani kendini tutmaktır. Sözün şeriatta manası ise nefsin en büyük arzu, istek ve hevesleri olan yeme, içme ve cinsel temasta bulunma gibi zaruri şeylerden niyete bağlı olarak bütün gün imsaktır. Yani bunları yapmamaktır. Orucun tanımlarından gördüğümüz gibi oruç Allah'ın insanlara helal kıldığı veya hakkında haram hükmü vermediği insanların normal olarak yapmalarının yemelerinin içmelerinin serbest olduğu konularda insanın bilinçli olarak belli bir dönem vazgeçmesidir. Biz şöyle diyemeyiz Allah orucu farz kılmıştır dolayısıyla oruç zamanında Allah'ın helal kıldığı yenilecek içilecek şeyler ile cinsel ilişki haramdır. Böyle değil. Oruçlu insan bunları yapamaz ama oruç tutmayan insan için sorun yoktur. Helal olan şeylerden vazgeçmeyi insan bilerek isteyerek yapar. Yapmasındaki amaç bilgiyle, bilinçle, arzularına, heveslerine, aklına, muhakemesine, iradesine, bilincine sahip olabileceğini göstermektir. Bunun için imsak vaktinde yani oruç tutmaya karar vereceği vakitte orucunu tutmaya karar verir. Hani Sahura kalkmadan da oruç tutma kararıyla insan yatabilir. O ayrı ama özel olarak imsak vakti oruca karar verme vaktidir. İmsak vaktinde verdiği kararı iftar vaktinde yani ulaşmak istediği finalde hedefte bırakır. Bir bakıma Allah'ın oruç kuralı insana kendi kendini kontrol altına almayı öğretir. Haram olmayan şeyleri belirli bir dönem için yapmamaya karar alan kimse insan olarak bedenini kontrol edebileceğini kanıtlar. Eylemiyle öncelikle kendine verdiği bu sözü yerine getirerek bilincinin doruğuna ulaşır. Orucun tarihsel geçmişi insanlıkla başlar. Hemen her toplum her inanç biçimi veya kendine inançları dışında sayan toplumlar insanı dünya nimetlerinden, zevklerinden uzak tutma konusunda anlayış geliştirmişlerdir. Günlük yaşam içinde insanın nefsini eğitmesi, cezalandırması, hayattan çeşitli nedenlerle soğuma, ideolojik, inançsal eylem olarak kendini bilinçlendirmesi, karşı taraflara bir şeyler söylemesi gibi nedenlerle oruç eyleminin insanların hayatına girdiğini görüyoruz. Eskiden kölelerin cezalandırılmasında kullanılan yeme içme Yasağı, dolaylı oruç tutmayı öne çıkarırken günümüzde politik işaretler vermek, yaygara koparmak kastıyla ölüm oruçlarına başlanılması asıl da oruç eyleminin insanlık tarihinde olumlu, olumsuz, ne kadar etken olduğunu göstermektedir. Siyasi ve adli tutuklamalarda işkence yapılacak kişilere yeme içme yasağının getirilmesi, onlara dolaylı oruç tutturularak güçten düşürülmeleri, böylece konuşturma sırasında dirençlerinin ortadan kaldırılması sıkça rastlanan olaylardandır. Vahile ilgisi olduğu bilinen İslam dininin de oruçla ilgili önemli bilgilendirme, bilinçlendirme açılımları vardır. Mesela aile yaşamında karı-koca ilişkilerinde anlaşmazlıklar, çatışmalar sonucunda nikah akdi bozulmadan biraz ara verilmesi, yatakların ayrılması, evlilik ilişkisinde oruç tutulması olarak değerlendirilebilir. Yine vahiy kaynaklı olup sonradan değiştirilen, eklemeler yapılan, musevilik, hristiyanlık gibi dinlerinde oruçla ilgili açılımları vardır. İster ilkel, ister vahiyle ilişkili olsun, hemen her dinde orucun olması bir rastlantı, bir etki çok oruç eyleminin insanın yapısal uzantısı olduğunu gösterir. İnsanın yapısından oruç eyleminin ortaya çıkmasındandır ki dini red eden anlayışlarda politik amaçları doğrultusunda oruç eylemlerini gerçekleştirmektedirler. Her ne kadar bugün politik amaçlarda ölüm oruçları meşhur ise de yaşamlarına daha farklı amaçlarla oruç eylemlerinin sokulmayacağı düşünlemez. Günümüzde kadınların zayıflamak için kendilerini aç susuz bırakmaları, yemeği içmeyi kontrol altına almaları da oruç kavramı içindedir. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde toplumların kültüründen oruç eksik olmamıştır. Uzak doğudan uzak batıya, yakın doğudan yakın batıya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye bütün toplumlar kendi anlayışlarına, şartlarına göre oruç anlayışını hayatlarında bulundurmuşlardır. Günümüzde layık ateist inanç sahiplerinin Müslümanlara gönderdiği 6 ay gece 6 ay gündüz olan Kuzey güney kutbunda oruç nasıl tutacak sorgulamaları yanlıştır. Aslında mesele orucun şekilsel olarak hayatta var olması değil oruçla insanın ulaşmak istediği noktadır. İbadetlerin özünü kaybedip olayı şekilsel anlayan Müslümanların yine olayı özden koparıp şekilsel sorgulayan ateistlerin, laiklerin yapmak istedikleri şey oruç olayını kavramak değil. Aksine ideolojik dinsel kavga yapmaktır. Kaldı ki ateist, laik kişiler Müslümanların orucuna laf söylerken kendileri ölüm oruçlarıyla gündeme gelerek günüş duruma düştüklerinin farkında değillerdir. Zaten oruç üzerinden yaptıkları sorgulamalar, kavgalar bile olayı anlamaktan çok kısır çekişmede üstünlük yarışından ibarettir. İdeolojilerini tarihsel kökenlerde arayan ateist, sol, layık insanların toplumların yaşamında gördükleri oruç kavramının sadece dinsel boyutta ele alınamayacağını bilmeleri gerekir. Bugünün tarihini yarına ulaştıran notlarda dini red eden, Dine göre yaşam kurmayacağını söyleyen layık ateist inanç sahiplerinin oruçları da gelecek insanlar tarafından okunacaktır. Hem de ateistler de oruç, layıklar oruç, sol kültürde oruç, Marksizm'de oruç başlıklarıyla okuyacaklardır. Nitekim maksizmlerin internet sayfalarında tutulan örüm oruçlarına ilişkin ağıtsal, kahramansal anlatımlar vardır. İnternete girip bakabilirsiniz. Yarın onları okuyanlar, ha diyecekler, maksizlerde de oruç varmış diyecekler. Aynı bunun gibi geçmişin yaşam biçimlerinde de hiçbir dine inanmayan toplumların yaşamlarında da değişik nedenlerle, değişik biçimlerde oruç kavramı bulunmaktadır. Türklerin eski dini Şamanizm'de, Budizm'de, Hint-Ari dinlerinde, Avrupa'nın ilkel topluluklarında, Slav toplumlarında, İskandinav ülkelerin toplumsal yapılarında, Amerika'nın İnka, Aste, Kızıldiril toplumlarında, Nemrut'un Sümeroloji inancında, Firavunların Tanrı Raya dayalı dinlerinde, Afrika'nın, Avustralya'nın ilkel kavimlerinde, oruç kavramlarının var olması dünya insanlığının oruçsuz yaşamadığını göstermektedir. Bugün bazı ideoloji sahiplerinin basmakalıp ön yargılı olarak oruç dinsel bir yaptırımdır diye Müslümanların orucuna karşı çıkarken ölüm orucu tutmaları akıl yetmezliğinden olsa gerektir. Halbuki İşin özünde Müslümanlar orucu insanın kişisel eğitiminde önemli bir uygulam olarak hayatlarını alırken iradeleriyle benliklerine, yaşamlarına disiplin kazandırırken onlar mücadeleyi bırakıp ölüm orucuyla hayatlarını yok etmeyi, böylece insanlığı yaşatma yerine öldürmeyi oruca alet ediyorlar. Böyle bir akılsızlığı da kutsayarak kendilerinin akıllı, bilimsel olduğunu zannediyorlar. ''Halbuki hiçbir inanç insan ölümünü kutsayamaz.'' İnsan ölümünü kutsayacak girişimlerde bulunamaz. Bunu yapıyorsa zaten insanlık dışı bir inanç yapısıdır. İnsanlık dışı bir ideolojik yapıdır. Ne yazık ki sol ateist felsefe ölüm orucu kavramı ile böyle bir insanlık dışı inancın içindedir. İnsanı yaşatmayı öne çıkaracağına insan ölümü üzerinden siyasi, politik, ideolojik çıkar yarışına girmektedir. Allah Kur'an'da oruç konusunu değişik şekillerde bize açıklıyor. Orucun ifade edildiği cümleler, konular birbirinden farklı. Ayetlerde oruç farklılıklarıyla değişik anlamlar ifade ediyor surelerin nuzul yani indiriliş veya gönderiliş sırasına göre oruç konusunun geçtiği ayetleri inceleyelim. Meryem suresinde oruç konusu Zekeriya üzerinden farklı bir şekilde anlatılıyor. İkinci ayetten başlayarak 11. ayet dahil mealen okuyalım. Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetinin anılmasıdır. Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti. Rabbim dedi. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçım başım ağardı. Ve ben Rabbim sana duaların sayesinde hiç betbah olmadım. Doğrusu ben arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısır. Tarafından bana bir veli ver ki o bana varis olsun. Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana layık kıl. Allah şöyle buyurdu. Zekirya, biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oldum olabilir? Allah, öyledir dedi. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım, buyurdu. O, Rabbim dedi, bana bu konuda bir işaret ver. Allah, sana işaret sapasağlam olduğun halde üç gün insanlarla konuşmamandır, buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya mabetten Kaminin karşısına çıkarak onlara sabah akşam tesbihde bulunun diye işaret verdi. Ayette anlaşılan şey Zekeriya Rabbine gizliden gizliye dua edilir. Özet olarak diyor ki karı koca birlikte yaşlandık yeteri kadar hizmet edemiyoruz. Yaşlandığımız karım da kısır olduğu için çocuk da yapamayız. Bu davada hizmetimizi sürdürebilmemiz için bize bir yardımcı bir dost gönder. Hani çocuklarımız olsaydı onlarla bu işi sürdürürdük diyor. Zekeriya çocuklarının olamayacağına inanıyor. Kendi ailesinden olmayan biriyle hizmetlere devam etmek istiyor. Allah onun bu mantığını reddediyor. Neden? Zekeriya Allah'ın gücüne inanırken, Allah'ın dilerse her şeyi yapabileceğine inanırken söylediği şey, karısının kısır olduğu, kendisinin yaşlı olduğu, böyle olmasaydı bir çocuk isteyebileceğinin iması ile Allah'a yaklaşıyor. Dua yapıyor. Sanki Allah da ona, sen asıl da çocuk istiyorsun da söyleyemiyorsun dercesine ona bir çocuk müjdeliyor. Tabi bu müjdeleme işi nasıl oldu detayları neydi detaylı şekilde ayetlerde anlatılmıyor. Allah ona müjdelediği çocuğun adını bile söylüyor Yahya. Zekeriya aklını yatırdığı yaşlılığa karısının kısırlığına rağmen çocukla müjdelenmesi karşısında şaşırıyor. Allah'a nasıl olur diye itirazda bulunuyor. Aslında Zekeriya'nın itirazı kendi adına değil. Zekeriya çocuğu olursa bu durumu topluma nasıl anlatacak? Nasıl anlatacak? Gerçeğinde Zekeriya'nın derdi bu. Toplum Zekeriya'nın yaşlı olduğunu, karısının kısır olduğunu bir şekilde öğrendi, duydu. Onlar yaşlı insanlar, yaşlı insanlar çocuklar olmuyor ki. Allah ona işaret olarak üç gün konuşmamayı gösterdi. Aslında cümlenin kuruluş mantığında konuşamama olarak söyleniyor ama cümleyi şöyle de kurabiliriz. Mesela Mesela ayete şöyle meal versek ne olur? Zekeriya oğulla müjdelenince şaşırdı. Rabbine dedi ki Rabbim karım kısır ben de yaşlıyım. Toplum bizi böyle biliyor. Kısır bir kadından yaşlı bir adamdan çocuk olursa biz bunu topluma anlatamayız. Toplum bizi suçlar. Bu durumda çaresiz kalırız. Bunun üzerine Rabbin ona 3 gün toplumla konuşma. Onlara düşünme fırsatı ver. 3 gün boyunca onlara ne söyleyeceğini düşün. Onlar da 3 gün düşünürler. İlk tepkilerini arası soğur. Sen de üç gün sonra onlara Adem'in yaratılışını örnek gösterir. Allah dilerse kısırı doğurtur, yaşlıyı baba yapar dersin. Böyle bir meal verse konu daha anlaşılmaz mı? Toplum Adem'in annesiz, babasız yaratıldığına inanıyordu. Allah da birçok ayette bunun üzerinden muhakemeler yürütüyor. Gerçi bugün Adem'in de annesinin babasının olduğunu söyleyenler var ya, neyse sanki oradalar gibiymiş gibi yorum yapmaları da ilginç geliyor bana. Hani bilinen Adem'in annesinin babasının olduğunu söyleseler bile akıl yürütümünü ilk insana, ilk canlı varlığa götürsek, ilk ananın, ilk babanın varlığına götürsek, ilk ananın anasını, ilk babanın babasını bulamayız. O başka. Akıl kerevete erince düşünce buzdolabına girermişler. derler. Bazılarımızın aklı gerçekten kerevete çıkar, düşünceler de buzdolabına girer. Mesela anasız babasız çocuk olmaz deyip Adem'e baba, Havva'ya ana baba bulmaksa, mesela buysa mesele Adem'i ilk baba Havva'yı ilk ana kabul etmemek ise insanlığın ilk anasını ilk babasını bulmanız gerekir. Yoksa meseleniz ateistlerin ne olduğu belirsiz, temelsiz, bilimsiz teorilerine prim vermek için insanlığın yaratılış hakkında Fikir jimnastiği yapmaksa Yapılacak her fikir jimnastiği Gerçek olmayan zandan ibarettir Zira bir şeyin Bilim, bilimsel olabilmesi için kanıtlanabilir, deneye tabi tutulabilir, denetlenebilir olması lazımdır. Değilse kanıtlayabilir misin? Hayır. Deneye tabi tutabilir misin? Hayır. Denetlenebilir mi? Hayır. E o zaman nasıl bilim olur? Atmasyon bilim olur. Başka bilim olmaz. Kafadan atarsın, teori üretirsin ve ona da bilim dersin. İşte şimdi ben de desem ki ben de biraz atayım belli bilgilerden giderek desem ve buna da bilim desem olur mu? Allah atmosyon ilim edinmeye zan diyor. Dikkatinizi çekiyorum. Atmasyon bilim edinmeye, zan diyor onlardan delil istiyor. Defalarca ayetlerde bunları okuyoruz. Kanıtınız ne? Deliliniz ne? Ve Allah zan peşinde koşanlara da cahil diyor. Haberiniz olsun onlar cahillerdir. Delilsiz mesnetsiz konuşurlar. Atarlar. Zekeriya ile ilgili olarak Ali İmran suresinin 37. ayetinden 41. ayeti dahil aynı konudan söz ediyor. Şimdi Ali İmran suresindeki ayetleri mealen okuyalım. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her girişinde orada bir rızık bulur. ''Ey Meryem bu sana nereden geliyor?'' der. O da ''Bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir.'' derdi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla iştensin dedi. Zekeriya, muhabette durmuş, salatı ikame ederken melekler ona şöyle nida ettiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir rasul olarak Yahya'yı müjdeler. Zekeriya, Rabbim dedi. Bana ihtiyarlık gelip çattığına, üstelik karımda kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir? Allah şöyle buyurdu. İşte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 Allah buyurdu ki senin için alamet insanlara üç gün işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an sabah akşam tesbih et. Görüldüğü gibi Alimran suresindeki konu Meryem suresindeki konuyla aynı. Meryem suresinde oruç konusu Meryem üzerinden benzeri bir şekilde anlatılıyor. 16. ayetten başlayarak 29. ayet dahil mealen okuyalım. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş.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 ''Ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuğunun olacağının haberini veren Rabbinin bir elçisiyim.'' dedi. ''Meryem bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?'' dedi. ''Öyledir.'' dedi. Rabbim buyurdu ki ''Bu bana kolaydır. Çünkü biz onun insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız.'' Bu hüküm karara bağlanmış bir iştir. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına sevk etti. Keşke dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Ona şöyle seslenildi. Tasalanma, Rabbin senin alt yanında bir su arka vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze olgun hurma dökülsün, ye iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan alınmıyorum.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 bir sabi ile nasıl konuşuruz? Anlatılan olayda Meryem'in hikayesi var. Meryem'i toplum bakire bilmektedir. Zekeriya'nın himayesinde mescitte kendini Allah'a adayarak hizmet eden biridir. Toplumun onu bakir bildiği bir sırada Meryem kucağında çocukla toplumuna geliyor. Evli olmadığı bilinen Meryem topluma ne söyleyebilir? Elinde bir çocuk var. Bekar. Toplum onu hesaba çekmektedir. İşte böyle bir durumda Meryem konuşmama orucu içindedir. Söyleyebileceği bir şey yoktur. Durumunu topluma da açıklaması zordur. Topluma eliyle işaret ederek çocukla konuşun der. O size bütün gerçeği söyleyecektir manasında bunu yapar. Tabii böyle bir durumun sonucunda çocuk onlara ne söylemiştir, ne söyleyecektir, ne zaman söylemiştir gibi değişik konular tartışılabilir. Tescillerde bu konuda çok farklı açıklamalar var. Ama işin özünde çocuk bir gerçektir. Ortada inkar edilemeyecek bir gerçeklik vardır. Meryem bu gerçekliğe işaret etmiştir. Sanki toplumuna siz ne söylerseniz söyleyin işte çocuk. Bu bir gerçek. İnkar etmen mümkün değil. Savunacak halim yok. İnkar edemeyeceğim, savunamayacağım bir gerçekle karşı karşıyayım demektedir işaretiyle. Sözde değil, konuşmuyor çünkü. İşaretiyle çocuğu gösteriyor, bu gerçek. Savunulacak da bir yanı yok. Nasıl çocuk size bir şey söyleyemeyecekse, ben de bir şey söyleyemem. Manasında işaret ediyor. Ama bu yönde hiçbir konuşması yok, yani sözlerle yok. Sanki çaresiz ve cevapsız kaldığımız durumda, iki elimizi yana açarak yapacağımız bir şey yok demek istediğimiz gibidir Meryem'in. İşareti. Meryem susma orucuyla olayı geçiştirir. Belki açıklamaya çalışsa hiçbir şey anlatamayacak topluma. Toplum ne kadar Allah'a dine inanırsa inansın, vahya inanırsa inansın, Adem'i Allah'ın anasız babasız yarattığına inanırsa inansın, Meryem'in anlattığına inanmayacaktır. Meryem'in ve Zekerya'nın konuşmama orucu ilginçtir. Diğer ilginç olan konu Zekeryada konuşmama orucunun 3 gün sürmesidir. Yani toplumda 3 gün sessiz kalmaktır. Olayı soğumaya bırakmaktır. Burada askerlikten bir anım anlatmak istiyorum. Balıkesir Ordu Donatım Yedek Subay Okul Komutanlığı'nda 79-80 yıllarında yedek subaylık yaptım. Görevim komutanlıktaki görevin sınav subaylıydı. Sınav subayı ile personel subaylı karşı karşıyaydı. Bizim komutanımız binbaşı eskiden personel subaylığı yapmış, personel subayı ise yeni atanmış bir yüzbaşıydı. İki bölümde özel olduğu için odaları ziyaret yasaktı, başkaları giremiyordu. Ancak okul komutanının izniyle bizim binbaşı personel subayın odasına personel subayı bizim bölüme gelirdi. Çünkü komutan binbaşıdan tecrübeli eski personel subayından yeni personel subayının bilgi almasında mahsur görmedi. Ziyarete geldiği gün personel subayı bir gün sohbet ederlerken bana ilginç gelen bir konudan söz etmeye başladılar. Konuştukları konu herhangi bir olay olduğunda olayla ilgili şikayet dilekçelerinin alınması için 72 saat geçmesi gerekirmiş kural gereği. Ben heyecanla ve merakla neden dedim. Öyle ya bir olay olmuş, bir şikayet yapılacak kural 72 saat sonra yani 3 gün sonra yapacaksın. Personel subayı, dilekçeleri 72 saat sonra alıyoruz ki olayın sıcaklığı geçsin. Olayın hemen arkasından yapılan şikayetler öfkeyle, duygusal, önyargılı, gerçek dışı oluyor. Bu tür şikayetler bize lüzumsuz zaman harcatıyor. İncelemeye başladığımızda sorgulamalarda çoğu şikayetlerinden vazgeçiyor. Bu tür boş uğraşıları önlemek için öncelere 48 saati sonra 72 saat kuralı uyguladık. Olayın arkasından 72 saat yani 3 gün bekleyenler 3 gün sonra yazacakları şikayet dilekçelerinden vazgeçiyorlar. Edindiğimiz bilgilere göre olayların ancak %5'i şikayet ediliyor. Halbuki olayın hemen arkasında şikayet dilekçelerini almış olsaydık neredeyse olayların tamamı şikayet edilirdi. Askeri bir kanadın tecrübelerle bulduğu bu yöntemi Allah Zekeriya'ya, Meryem'e uygulatıyor. Kim bilir belki askerlerin uyguladığı bu yöntem Osmanlı'dan kalan bir yöntemdir. O dönemde de bu kuralı koyanlar, Ayetlerden ilham almışlardır. Orasını bilemem. Zekeriya ve Meryem toplumla ilişkilerinde topluma ne söyleyeceklerinin mantığını, muhakemesini, aklını, bilgisini oluştururken toplumda olayı duyduklarında gösterecekleri ilk duygusal tepkileri gözden geçirme imkanı kazanıyor. Bu susma orucuyla. Böylece Zekeriya da Meryem de toplumla karşılaşmaların akabinde doğacak olayların ilk şokuyla çıkacak problemleri sükunetle aşmış oluyorlardı. Ayetlerin arka planındaki bu gerçekler oruç konusunu çok değişik boyutlarda sosyal, psikolojik, pedagojik... Yansımalarıyla bize gösteriliyor. Ama bizler nedense ayetleri olaylarla bütünleştirip anlama yerine gereksiz konular üzerinde durarak farklı hükümlere ulaşıyoruz. Mesela Zekeriya'nın ve Meryem'in konuşmama orucunu bahane ederek Ramazan ayı için tutulacak oruçlarda da yememe içmeme kuralının yanında konuşmama kuralının da olması gerektiğini söyleyenler var. İzmir Yazarlar Birliği'nde bir tanesi geldi bunu anlatıyor. Konuşmakta oruç bozar diyordu ve Meryem'in Zekeriya'nın oruçlarını ayetlerden göstererek diyordu. Yani Müslüman'ın tutacağı oruçta yeme, içme, konuşma yasağı vardır demektedirler. Yani Müslüman'a oruç tutarken yemeyeceksin, içmeyeceksin, cinsel temasta bulunmayacaksın ve asla konuşmayacaksın değilse orucun bozulur demektedirler. Halbuki Zekeriya ve Meryem'in oruçlarının anlamı ve karamı farklı. Farklılığı anladığımız zaman insan, toplum, karı koca, aile, iş ilişkilerinde konuşmama veya susma oruçlarını her zaman tutabiliriz. Mesela karı koca arasında kavga başladı. Bilinçli insan şöyle der. Hanım veya bey üç gün birbirimizle konuşmayalım. Değilse boşuna birbirimizi kırabiliriz. İkimiz de olayın soğumasını bekleyelim ve bu arada düşünelim. Olayları düşünelim. Bu hale geliş nedenlerimizi düşünelim. Üç gün konuşmayalım tamam. Gelelim gidelim ama konuşmayalım tartışmayalım. Nitekim bu tür konularda Allah oruç demeden mesela yataklarınızı bir müddet ayırın diyor. Karı koca ilişkisine oruç tutturuyor. Yani evlilik ilişkilerine orucu sokun diyor. Ben yöneticilik yaptığımda iki ortak da çalışıyordum bilmeden bu tür orucu tuttuklarını çok rastladım hatta çoğu zaman sorardım ne oldu susma orucu mu tutuyorsunuz derdim çünkü bazen tartışırlardı iş gereği birbirlerine öfkelenlerdi sonra konuşma kararı alırlardı. Onların bu halini görerek sorardım, susma orucu mu tutuyorsunuz derdim. Onlar da gülerek bana bakarlardı ve susarlardı, konuşmazlardı. Mesela topluma bir şey söyleyeceksiniz, toplum tepki gösterecek, bunu çok iyi biliyorsunuz. Ne yaparsınız? Söylersiniz ama tepkilere hemen karşılık vermezsiniz. Mesela günümüzde olduğu gibi. İki Müslüman konuşuyor, biri diğerinin düşüncelerini beğenmiyor, hemen sapık mezhepsiz kafir diyor, karşılık verildiğinde suçlamalar devam ediyor. Halbuki susma eylemi gerçekleştirilebilir, Zekeriya gibi, Meryem gibi susma orucu, konuşmama orucu tutulabilir, düşünme kapısı açılabilir. İşte Zekeriya ve Meryem'in üzerinden susma orucunu bize anlatan Allah bu orucu Ramazan orucuna dahil etmiyor. Ramazan orucu ile ilgili anlatımlarda konuşma yasağı getirmiyor ama günümüzde olayları saptıran bir yaklaşım var. Kelimelerin anlamlarından giderek İslam adına hüküm vermek. Bakın kelimelerin anlamlarından giderek İslam adına hüküm vermek. Neymiş efendim oruç kelimesinin kökeni sıyandır, saandır. Ayetlerde şurada şurada geçer. Geçtiği yerlerde konuşmama orucu vardır. Demek ki orucun içinde konuşmamakta vardır. Hayda. Öyleyse Ramazan oruçlarında yemeyeceksin, içmeyeceksin, cinsel ilişki kurmayacaksın ve asla konuşmayacaksın. Hüküm veriyor. Şimdi kimin hükümünün verdiğini söylemek istemiyorum. Bizzat sunum yaparken patır patır söyledi, çatır çatır söyledi. Hatta kitabında yazıyor. Yersen içersen cinsel ilişkide bulunursan orucun bozulduğu gibi konuşursan da orucun bozulur diyor. Böylece ayetlerde geçen konuşmama orucunun gerçek nedeni anlaşılmaz oluyor. Ramazan orucu da saptırılmış oluyor. Ve Meryem'in, Zekeriya'nın oruçları da saptırılmış oluyor. Sadece Ramazan orucu değil. Bakara suresi oruçla ilgili temel hükümleri belirtiyor. Rivayetlere göre orucu farz kılan ayetler Medine döneminin ikinci yılında indirilmiştir. Yani okuyacağımız ayetler Medine döneminin ikinci yılına aittir. Bakara suresinin 183. ayetinden 187. ayeti dahil bütün ayetleri mealen okuyalım. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Sayılı günlerde olmak üzere sizden her kim hasta yahut yolcu olursa diğer günlerde kaza eder. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fitye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun veya doğruyu eriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını itirak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, yüceltmeniz, şükretmeniz içindir. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara, ben çok yakınım, bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tövbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık oruçlu gecelerinizde eşlerinizle birlikte olabilirsiniz. Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda eşlerinizle cinsel ilişki kurmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınıvlardır. Sakın bu sınıflara yaklaşmayın. İşte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar umulur ki korunurlar. Bakara suresinden okuduğumuz bu ayetleri bazı önemli noktalarıyla özetleyelim. 1- Geçmiş kavimlere farz kılındığı gibi Müslümanlara da oruç farz kılınmıştır. Ne anlıyoruz? Oruç Adem'den itibaren bütün insanlara vahiyle farz kılınan bir eylemdir. Ne kadar resul varsa, ne kadar kendilerine vahi indirilen toplum varsa, onların hepsi oruç eylemiyle sorumlu tutulmuşlardır. 2. Oruç Ramazan ayında tutulacaktır. Ayetin içinde 30 gün oruç tutun ibaresi olmadığı için ve sadece Ramazan ayı gelince oruç tutun dendiği için orucun 30 gün olmadığına yönelik yani Ramazan ayının tamamı için oruç tutulmayacağına yönelik farklı fikirler vardır. Ancak Resulün ve arkadaşlarının tatbikatından gelen kültürde bütün Ramazan ayında oruç tutulduğuna dair bilgiler fazladır. Nitekim Müslümanların kültürlerine egemen olan Şia ve Sünni dünyanın temel görüşü oruç bütün Ramazan ayı için emredilmiştir. Ramazan ayının başlaması ve bitmesi konusunda da hayli tartışmalar vardır. Ayetin indiği dönemlerde kameri takvim yani aya göre takvim kullanılıyordu. Yeni ay batıdan doğuyor, eski ay batıdan batıyordu. Yeni ayın doğuşu hilal, eski ayın batışı hilal şeklindeydi. Doğudan sabah vakti eski ay batmadan batıdan yeni ay doğmaz. Onun için hilal takip edenler bunu iyi bilmesi gerekir. Gerek Ramazan'ın başlangıcında, gerek Ramazan'ın sonunda hilali batıdan takip etmeden önce doğudan batışını takip etmeniz gerekir. Yani siz Sabahları doğuda güneş doğmadan önce hilali gördüğünüz müddetçe batıda yeni hilal doğmaz. Rasul'den gelen bir habere göre yeni ay gökyüzünde çıplak gözle görülmesiyle başlar. Ancak bugün yeni ayların başlangıcı bitişi bilimsel olarak tespit edilir. Müslüman toplumlarda bazı Müslümanlar çıplak gözlerle ayın doğuşunu seyrederken bazıları teleskoplarla seyrediyorlar. Bazıları da uzaydan yeni ayın doğumuna karar veriyorlar. Ülkemizde ise ay doğumları yıllar öncesinden yapılan takvimlerle tespit ediliyor. Mesela 2016 yılının takvimi zaten 2015 yılında basılıyor. 2016 yılında 2017 yılı takvimi hazırlanmaya başladı. Ülkemizde Ramazan ayının başlangıcını, bitişini ne çıplak göz, ne teleskop, ne uzay, ne de bilim tespit ediyor. Ülkemizde Ramazan ayının başlangıcının kimin tespit ettiği belli olmayan bir kurum tespit ediyor. Genellikle takvim hazırlayanlar da İstanbul'daki Yahudi, Ermeni yayın Onlar takvimleri hazırlayıp basıyorlar. Kitapçılık yaptığım dönemden bilirim. Mesela takvim vardır. onlar Yahudiler basar onları, satarlardı. Onlar takvimleri hazırlayıp basıyorlar. Müslümanlar takvim hazırlasılar da neredeyse aynı bilgilere başvuruyorlar. Diyanetleri de onların yaptıklarını tescil ediyor. Zaten kanunen devlete bağlı olduğu için ses soluğu çıkmıyor. Ülkemizde bazı Müslümanlar diyanetin bu uygulamasına karşı çıkarak eleştiriyorlar. Farklı şekilde Ramazan ayını başlatıyor, bitiriyorlar. Bazen Arife gününde bayram yapıyorlar... Bazen bayramı oruçlu geçiriyorlar. Gerçi şimdiye kadar bayram gününü oruçla geçirene şahit olmadım Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin oruç veya Ramazan ayını başlatma sistemine karşı çıkanların kulakları ayın başlangıcında bitişinde genellikle Arap radyolarında olurdu eskiden. Şimdi televizyonlarda canlı yayında görüyorlar. Mesela Kabe her zaman naklen yayın yapıyor. Şimdi Suudi Arabistan bayramı başlattı mı hemen biliyorlar. Mescid-i Nebevi'den naklen yayın yapılıyor. Kabe'deki mescitten naklen yayın yapılıyor. alalım Mekke'deki mescitten. Herhangi bir toplum oruca başlıyorsa başlar o dönemlerde. Mesela kulaklar radyoda, gözler televizyonlarda, Türkiye'de Ramazan gelmiş gelmemiş önemli değil. Bir toplum oruca başlamışsa bizimkiler hemen birbirlerine telefon eder, bayramı başlatırlar veya orucu başlatırlar. Aslında olay çok basittir. Allah Ramazan ayına işaret etmiştir. Resul ayın başlangıcını bir insanın çıplak gözüyle görmesine işaret etmiştir. İslam'ın Bilimle değil, doğal yaşanacağını vurgulamıştır. Zira bilim her zaman her insanın elinde imkanında olmayabilir. Ama doğallık her zaman her insanın elinde imkanındadır. İşte mesela elektrikler kesildi, piller de yoksa ne radyo var ne televizyon var. Kulaklar sağır oldu, bitti. Nereden dinleyeceksin? Yok hiçbir şey Hani radyoların pilleri olsa bile karşı taraflarda elektrik kesildi radyolar çalışmıyor, televizyonlar çalışmıyor zaten. İslam'ın yaşamada Allah zorluğu değil, kolaylığı emreder. Bunu anlamayanlar kısır çekişmelerle yollarını Müslümanların doğallığından, bütünlüğünden ayırırlar. Müslümanların birliğini bütünlüğünü sağlamak için geçmişteki Müslüman hukukçular bir beldedeki yaşayanların ayın görüldüğüne şahit olunmasıyla Ramazan ayının başlatılacağına, bitirileceğine hüküm vermişlerdir. Ha bu Bugünkü imkanlar daha farklıdır. Bugünkü imkanlarda gerekirse Müslüman ülkeler toplanır, karar verir, bir meclis oluştururlar. Bu meclisi takip eder dünyadaki bütün Müslümanlara ey insanlar oruç başlamıştır veya oruç bitmiştir diye ilan edebilirler. Ama hiçbir devlet bu noktada böyle bir şey yapmıyor. Yıllarca İslam ülkeleri toplantısı olur. Bu toplantılarda çıkara yönelik maddi konular, siyasete yönelik siyasi konular tartışılır. Ama Müslümanların bayramının birliği veya orucun birliği, beraberliği konusunda tek görüşlük ciddi bir eylem yapılmaz. Halbuki çok basit yani, çok basit. 3. bazıları ayette geçen Ramazan kelimesinin orijinalinde hareketsiz olarak Ramazan değil, Ramadan olduğundan söz ederler. Bu konuda toplumda tartışma çıkarırlar. Böylece oruç ayının Ramazan olmadığını söyleyerek gelenekten gelen Ramazan ayı oruç tutmalarına karşı çıkarlar. Son zamanlarda ortaya çıkan, yaygınlaşan bu tür dağlar yeterince temele sahip değildir. Onun için üzerinde durmaya gerek durmuyorum, görmüyorum. 4. Allah orucun başlangıcı için sabah vaktinde siyah ipliğin beyaz iplikten ayrılma zamanı olarak belirler. Nitekim ayette sabahın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin için sonra akşama kadar orucu tamamlayın der. Siyah iplikten kasıt gecenin karanlığıdır. Beyaz iplikten kasıt sabahın aydınlığıdır. Karanlık ve aydınlık sabah vakti ufukta bir araya gelir. Gökyüzünde gecenin siyahlığı doğudaki ufuk çizgisinden gündüzün aydınlığı gelmeye başlar. İşte o vakit oruç başlar. Ondan sonra yeme içme cinsel ilişkiler kesilir. Akşama kadar. Akşam vakti aynı şekildedir. Bakın akşam vakti de aynı şekildedir. Aynı ayete dayanır. Güneşin batışıyla gündüzün aydınlığı kaybolur, gecenin karanlığı havaya yayılmaya başlar, orucun başlangıcına imsak vakti denilir, orucun bitişine de iftar vakti denilir. İmsak vakti ile iftar vaktinin mantığı aynıdır. Tersinden. Ülkemizde namaz, imsak, iftar vakitleri bilimsel olarak tespit edildiği için güya, aslında böyle bir şey yok temelde, insanların çıplak gözle sabahı, akşamı tespitleri söz konusu olmaz. Ayetlerde ise namaz, güneşe, oruç, aya ve güneşe göre düzenlenir. Bu düzenlemelerde herkesin anlayabileceği basit, yalın, çıplak gözle insanların kapasitelerine göre yapılır. Değilse bilimin, bilimsel tespit güçlerinin olmadığı dönemlerde insanların vakitleri tayini söz konusu olmayabilirdi. Ülkemizin din kültürüne egemen olan Diyanet İşleri Başkanlığı ayetin açık hükmüne aykırı olarak ayetteki imsak yani oruç başlangıç tarihinden yaklaşık 45 dakika önce orucu başlatır. 70'li yıllardan beri Diyanet ile toplumdaki bazı Müslüman gruplar arasında bu yönde tartışma vardır. Halkın çoğu Müslümanlığını Ramazan aylarında hatırladığı için konuya merakta buyurmaz. Onun için Diyanete göre orucu başlatanların çoğu Diyanetin imsak vaktinde sahura kalktığı zaman eyvah vakti kaçırdım diyerek oruç tutmaz. Güya diyanet insanlar oruç başlangıcında yiyip içebilir korkusuyla tedbir olsun diye orucu erken başlatır ama o erken başlatışla ayete göre imsak vakti gelmediği halde gece uyanan diyanete göre imsak vakti gelmiş diye orucu tutmaz. Böyleleriyle çok karşılaştım. Diyanet bazılarının orucu bozulur diye tedbir alırken bazılarının oruç tutmasına da engel olur. Eyvah der adam, artık geçti der o gün orucunu tutmaz. Biraz da işte araştırma inceleme yok ya bilmez. Diyanet bunu da bir türlü anlamaz. Toplumda kendi yüzünden bazılarının orucunu tutamadıklarını hiç düşünmez. Bu tür olaylar nedeniyle ayetleri okuyup anlattığım çok kişi olmuştur. Şu 45 yıllık hayatım içerisinde. Müslümanlar ayetlere göre oruç tutacakları için diyanetin imsak vaktinde değil ayetin imsak vaktine uymalıdır. Bu şekilde bilgilenip bilinçlenen Müslümanlar isterlerse imsak vakti gelmeden de oruca başlayabilirler. Burada bir sorun yok. İstersen bir saat, istersen iki saat önce başla. İstersen kalkma. Akşam yediyle tut. Ama ayete göre oruç siyah iplikle beyaz ipliğin ayrıldığı zaman başlar. İnsanların daha önce orucu başlatıp harekete geçmeleri bir sorun teşkil etmez. Önemli olanın imsak vaktini ayetlere göre tespit etmeleridir. Müslümanların bileceği şey beyaz iplik, siyah iplik. Doğu ufkunda belirmeden orucun başlamayacağıdır. Bu Allah'ın hükmüdür. Kim Allah'ın bu hükmünün dışında iştihadıyla yeni bir hüküm koyar ve benim hükmüm İslam'ın hükmüdür derse Allah'a har başmıştır. Bir insanın iştihadla verdiği hükme İslam'ın hükmüdür diye uyanlar da Allah'a değil iştihad sahibine kul köle olmuşlardır. 5- Oruç günü imsak yani oruca başlama kararının verildiği andan iftar vaktine yani orucun açılacağı akşam vaktine kadar yenilmez, içilmez, cinsel ilişkide bulunulmaz. Tabii bunlar yenilmesi, içilmesi helal olan şeyler içindir. Cinsel ilişkide karı koca arasındaki ilişkidir. Değilse Allah'ın haram saydığı yenilecekler, içilecekler veya zina her zaman yasaktır. İster oruçlu olunsun. İster oruçlu olunmasın. Bunların hepsi yasaktır zaten. Bazı aklı evveller şöyle diyebilirler. Yenilmesi, içilmesi helal olan şeyler ve karı koca arasındaki cinsel ilişki oruçlu iken yasaktır. Ama oruçlu olmayanlar haram olan şeyleri yiyebilir, içebilir, zina işleyebilir demek değildir. Konunun başında da söylediğim gibi son dönemlerde bazıları oruçlu iken konuşma yasağı getirmişlerdir. Onların bu tür yorumları ayetleri anlamamaktan geçiyor. 6. Yolcular, hastalar, yaşlılar oruçlarını kazaya bırakabilirler. Yani oruç ayında isterlerse oruç tutmayabilirler. Başka zamanlarda kaza edebilirler. Oruç tutamayacak kadar hasta olan veya yaşlı olanlarda oruç tutma yerine fitye verirler. Yani bir yoksulu doyururlar. Kaza edilecek oruç yerine fitye vermede ortak görüş bir yoksulun tam gün yeme içme ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kaç gün edecek? 5 gün. 5 günlük tam gün yeme içme ihtiyacını karşılamaktır mesela. Tabi bir kişinin ihtiyaçları ne çok azı ne de çok lüksü olmalıdır. Müslüman toplumun yaşam ortalamasında olmalıdır. Hani gönülden coşup da kelli felli mükemmel bir kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği fitye verirse olmaz denmez, olur. Ama zorunlu değil. Fakat böyle yapanlar, oruç tutmadıkları için fitye vermek zorunda olanlar, bir yoksulu bir şekilde mükemmel tam gün doyurlarsa çok iyi olur. Hiç olmazsa garibanlar da zengin sofrası nasılmış öğrenirler. Önemli olan fitye verecek olanın kalbindeki ihlastır. Allah için verebilecekleridir. Alanlar ise yani fitiye alacaklar ise alanlar ise zaten fakirdir, mağdurdur. Fakiri en iyi şekilde doyurmak zenginin boynunun borcudur ama farz değildir. Farz olanı vasat olanıdır. Ayette geçen. 7. Eski toplumlar oruç ayında eşleriyle cinsel ilişki kurmazlardı. Müslümanlar da ilk zamanlar putperest, Yahudi geleneklerinden gelen kültürle oruçlu oldukları gecelerde eşleriyle cinsel ilişki kurmuyorlardı. Ancak gelen ayet böyle bir şeyin olmayacağını, rahatlıkla oruç gecelerinde eşleriyle cinsel ilişki kurabileceklerine hükmetmiştir. 8. Ramazan ayının son günlerinde bazı Müslümanlar itikaf adı altında inzivaya çekilirler. Genelde Resul'ün uyguladığına dair haberlerin olduğu itikaf süresi 10 gündür. İtikafa çekilecekler evinden ayrılarak mescidin bir köşesinde yaşamaya devam ederler. Ditekim ayette de işaret etmişti. 10 gün boyunca kendilerini sıkı bir özelleştirden geçirirler. Yani ibadetten. İbadet özeleştiri anlamında kullanıyorum. Oruçlu olmadıkları zamanlarda eşleri ile cinsel ilişkide bulunan Müslümanlar itikaf Sürecinde cinsel ilişkide bulunamazlar ayete göre. Tabi itikaf Allah'ın bir emri değil. Müslümanların tercihi olarak öne çıkar. Ayetlerde itikaf edeceklerden söz eder Allah. İtikaf edin demez. İtikaf edeceklerden söz eder. İhtikaf edeceklere der ki madem ki kendinizi bu şekilde bir kampa çektiniz bu kamp sırasında da ailenizle ilişkilerinizi kesin der. Doğru bir kampa girin der. Müslümanların gönüllerinden kopan bu davranış böylece disipline edilir. 9. Bugün Ramazan ayında meşhur olan teravih uygulamaları ayetlere dayanmaz. Rasul zamanında da teravih uygulaması yoktur. Teravih rahatlama anlamına gelir. İftar yemeğinden sonra bedensel rahatlık için yürüyüş yapılacağına salatı ikame formatında teravih salatı yapılmıştır. Bugünkü gibi öyle 20 rekat falan değildir yani. Rivayetlere göre bir gün Resulün böyle bir ibadet yaptığı görülmüş. Ancak Resulün tekrar etmediği görülmüştür. Sorulduğunda farz zannedersiniz diye kılmayı terk ettim diye bir rivayet vardır. Ama yine de bazı Müslümanlar bireysel olarak rahatlama yani teravih salatını ikame etmişlerdir ferdi olarak. Ancak bütün cemaatin cemaatle teravih ettiği, teravih namazları kıldığı, salatları yaptığı vaki değildir. ne zaman Rasul zamanında. Devir Ömer zamanına geldiği zaman bir gün mescitte bir grup, bir köşede çekilmişler toplu teravih kılıyorlar. Ömer, Onları görmüş rivayete göre o Müslümanları görmüş ve ne güzel bid'at demiştir. Güya bu söze bağlı olarak sonradan neredeyse tüm mezhepler toplu bid'at işlemeye devam etmişlerdir. Hatta bu toplu bid'at o kadar ileri gitmiştir ki bugün farz olan salatlarını ikame etmeyenler teravih kılmak için dört dönerler. Zaten toplumsal dindarlık, toplumsal Müslümanlık dendiği zaman ayetlerden uzak, Resul'ün sünnetinden uzak, bid'atlerin hakim olduğu, toplu bid'atlerin yapıldığı bir ibadet şeklidir, bir dindir. Toplumsal bid'atleri din yapan mezhepler, tarikatlar el birlik ederek ayetlere, Resul'ün uyguladığı İslam'a düşman olurlar. Hatta söylemlerin de aşırılığa giderek uygulamada ayetleri, Rasulü inkar ederler. Buna rağmen onlara ayetler Ortaya konulan İslamı, Rasulün Sünnetini onlara hatırlattığınız zaman hatırlatanları Sünneti inkar etmekle, mezhepsiz olmakla sapıklıklar, suçlarlar. Halbuki kendileri bir tat içindedir. On. Günümüzde oruç bozan şeyler konusunda özellikle Ramazan aylarında afaki tartışmalar yapılmaktadır. Ramazan ayı denilince ilk akla gelen sakızlar, denizler, giyimler, kuşamlar, serbest yaşamlar oluyor. İslam konusunda cahilliği kutsayan geleneksel toplum yaşamı ile oruç arasında sıkışıyor. Belki de kendileri hiç oruç tutmuyor ama tartışmaların içine bodoslama dalıyorlar. Kurban niyetine, televizyonlarda önlerine çıkarılan hocalara, doçentlere, profesörlere olmayacak sorular soruyorlar. Dünya için akıllarını, muhakemelerini bilgilerini çalıştıranlar, dünya çıkarları için bütün varlarını yoklarını harcayanlar, İslam'ın yaşama konusuna gelince anında cahilliklerini kusuyorlar. Sakızlarına İslam'ı satıyorlar, denizlerine İslam'ı satıyorlar, giyimlerine, kuşamlarına İslam'ı satıyorlar. Ben konuların şeklinde ayrıntısına değilim. Bu nedenle denize oruçlu girilir mi, girilmez mi? Sakız orucu boza mı, bozmaz mı? Sorgularından uzak olaylara yaklaşım biçimleri üzerinde duruyorum. Oruç, arzu ve isteklerin engellenmesi esasını ortaya çıkarırken, arzularına, isteklerine, heveslerine göre fetvalar arayanların oruçlarından ne çıkar ki? Her yıl temcit pilavı gibi tartışılan bu konular, tartışan insanların soruları gündeme getiren insanların basitliğinden kaynaklanıyor. Basitlik hüküm arama niyetindeki basitliktir. Değilse hüküm basitliği değil. Değilse bilgiye, bilince dayalı olarak her konunun tartışılması İslam'ın emrindendir. Ama işin ucunda yaz aylarında gelen Ramazan oruçlarının turizme, ciklet satışlarına ve konfeksiyona vuracağı darbeden etkilenecek kuruluşların, kurumların, özellikle İslam karşıtı medyanın fikir adamlarının, sözde aydınların tutumları vardır. Onlar ülkemizde yaşayan, oruçlarını ülkemizde tutan Yahudiler, Hristiyanlar için tek kelime etmezler. Yaz çizmezler, sorular bile sormazlar. Hatta zannedersiniz ki bu ülkede hiç Yahudi yok, hiç Hristiyan yok. Bunlar ibadetlerini hiç yapmıyor, kiliselerine hiç gitmiyor, oruçlarını hiç tutmuyor, bayramlarını hiç yapmıyor. Onlar yok gibi davranırlar. Ama onlar arkasındadır bu işlerin. Müslümanların konusunu her gün güya akıllıca, güya bilimsel tartışır dururlar. Fakat kendileri için tek kelime ettirmezler. Bu halis bir niyet değildir. Bu ihanet dolu, akıl dışı, bilin dışı bir niyet. Onlar niçin yapmazlar, onlardan niçin bahsetmezler? Eğer akla aykırı muhalif bir şey varsa Yahudilerin oruçlarında da vardır, Hristiyanların oruçlarında da vardır, ateistlerin oruçlarında da vardır. Ama onlar asla dile getirilmez. Niçin? İşte bu niçin sorusu üzerinde çok ciddi düşünmemiz gerekir. 11. Fıkıh kitaplarında orucu bilerek veya bilmeyerek bozma konusunda çok şey söylenmiştir. Bilerek bozmanın cezasının 61 gün olduğuna yönelik ifadelerin ayetlerle ilgisi yoktur. Orucun bozulması ile ilgili söylenen şeylerin çoğu da rivayet kültürüne dayalı şeylerdir. Allah yeme içme diyor. Bitti cinsel ilişkide kurma diyor. Yok efendim ağızda kalan efendim bir yiyecek artığı nohut tanesi kadar olursa. Yok efendim bilmem ne tanesi kadar olursa. Yok incir tanesi kadar olursa. Onu yutarsa. Efendim şöyle olursa. Böyle olursa. Bunların hepsi gereksiz tartışmalardır. Zaten İslam hijyene dayanır. Yani adam savurak aldı, yemeni yedi. Şimdiki zamanda dişini fırçalıyor. Tertemiz orucuna devam ediyor. Ağzında yemek artığı bu kadar ya. Bedevi misiniz yani? Dışarıda köyde yaşıyorsunuz? Bilmem nerede mi yaşıyorsunuz yani? Köyde yaşayan bile artık bugün modern bir şekilde yaşıyor. Bunlar konuşulacak konular değil ki. Kardeşim yemeğini ye, suyunu iç, işçeni iç, ağzını yıka, orucuna başla. Bitti. Bir tarihte bedevinin birisi ağzında bir yemek artığı kalmış, onu yutmuş gelmiş, fakir soruyor. Ben yemek artığını yutuverdim ne olacak? O da düşünüyor. Nohut kadar büyük müydü? Ne bilsin adam ya? Allah Allah. Nohut kadar büyük müydü? Nohut kadar büyük yemek artının ağzında ne işi var kardeşim? Biraz aklınızla muhakemenizde düşünün yani. Nohut kadar büyük değilse bozmaz. Lafa bak. Unutarak, farkında olmayarak, bilmeyerek, gerçekleşen, yeme, içme gibi nedenlerle zaten oruç bozulmaz. Zaten Allah ayetlerinde yanılma, unutmadan dolayı sorunu tutmuyor insanları. Farkına varıldığında oruç zaten devam ediyor. Bakara suresinin 196. ayeti orucu farklı açıdan ele alıyor. Şimdi mealen okuyalım.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 Kurban kesmeyen kimse haç günlerine 3, memleketine döndüğü zaman 7 olmak üzere 10 gün tutar. Bu söylenenler ailesi mescidi haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır. Görüldüğü gibi ayette oruç fitye olarak ifade edilmiştir haç esnasındaki olaylarda. Bazı ayetlerde de oruç bir kabahatin, bir suçun, bir olumsuzluğun karşılığı fitye olarak tutulması Allah tarafından tavsiye edilmiştir.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 Mücadele suresinin birinci ayetinden dördüncü ayeti dahil ayetlerinde mealen Allah şöyle diyor. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah iştendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Eskiden putperestlerde böyle bir adet varmış. Karı koca arasında kavga çıktığı zaman bazen adam karısına dermiş ki sen anam gibisin dermiş. Buna zihar deniliyor. Anam gibisin. Yani ben seni anam gibi görüyorum dermiş karısına. Utanmaza bak. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Böyle laf söylemek kolay değil ki. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla temas etmeden önce yani kölesi olmayan kimse, azad edecek kölesi olmayan kimse veya parası olup da köle alıp azad etmek durumunda olmayan kimse, bu imkanlara ulaşmayan kimse hanımıyla temas etmeden önce art arda iki ay oruç tutar ceza olarak, fitri olarak. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Eğer oruç tutamayacak ise 60 fakiri doyurur. Her gün için bir fakir. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır. Maiden suresinin 89. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Allah, Kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz fakat sizi bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu dar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden 10 fakire yedirmek yahutta da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefareti işte budur. Bilerek yeminlerin kefareti. Yeminlerinizi koruyun, onlara riayet edin. Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki şükredersiniz.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 Olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse Allah da ondan karşılığını alır. Allah daima galiptir, öç alandır. Görüldüğü gibi okuduğumuz ayetlerde oruç bir suçun, bir şeyin karşılığı olarak Allah tarafından tavsiye edilmiştir ve emredilmiştir. Oruç meali verilen veya Sağın ifadesinin geçtiği bazı ayetlerde şöyledir. Ahzap suresinin 35. ayetinde mealen Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaate devam eden erkekler, itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruçtan kadınlar, ızlarını koruyan erkekler. Ve ve ızlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Tahrim suresinin 5. ayetinde de mealen şöyle denilir. Eğer o sizi boşarsa Rabbi'ona sizden daha iyi kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadetten, oruçtan dul ve bakire eşler verir. Tövbe suresinin 112. ayetinde mealen, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyilik yapıp kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır onlar, o müminler, o müminleri müjdele. Mealen okuduğumuz ayetlerde oruç tutma eylemi Müslümanların birlik ve beraberliğinde de aranacak kriterlerden biri olarak gösterilmektedir. Yani Müslüman bir toplumda Müslüman olduğunu söylediği halde oruç tutmayanlar birliği bozanlar olarak gösterilir. Bireysel hükümlerde incelediğimiz salatı ikame, zekatı ikame, sadaka, infak, dua konularından sonra orucun gündeme gelmesi önemlidir. Salat ile Rabb'in huzurunda her gün en az beş kez kendini özel tabi tutan insan, zekat ile bütün dünyevi düşüncelerden arınan insan, sadaka ve infak ile dünyalıklarını paylaşan insan, dua ile aklının, muhakemesinin, iradesinin, bilgisinin, bilincinin, bedensel gücünün sınırlarına kadar İslam'ı eylemlerine sokan insan oruçla tanıştırılmıştır. Oruç, insanın eğitimine farklı bir kavram, farklı bir boyut kazandırır. Bireysel ibadetlerden olan oruç, insanın önüne konan, insana helal kılınan şeyleri yapmada, yemede, içmede Allah için kendisine sınırlar getirmesidir. Allah diyor ki insana, Ey Müslüman, kendini kendi iradenle sana helal kıldığım şeylerden uzak tutma, bu yolda varlığındaki arzulara, heveslere egemen olma yolu olarak sana orucu farz kıldım. Bu farzı yerine getirirsen kendi kendini eğitirsin. Aklına, muhakemene, iradene, duygularına, bilgilerine, bilincine, bedenine egemen olursun. Hayatını kontrol altına alırsın. İşte bu yol bir insanın kendini disipline etmedeki en güzel yoldur. Aynı zamanda size tavsiye ettiğim oruç insan ilişkilerinde tartışmayı, çatışmayı önlemenin en güzel yoludur. Susma orucuyla ortaya çıkabilecek kavgaları, tartışmaları önlersiniz. Orucu bütün kavramlarıyla hayatınıza uyguladığınızda hayatınız elinizde olur kararlar size ait olur. İçinizden gelen taşkınlıklar, aşırılıklar, kötülüğe meyil veren arzular, hevesler kontrol altına alınır. Bütün bu anlamlarıyla oruca baktığınız zaman orucu hayatla mücadelede başarılı olmak isteyen bir insanın kendini kampa alması olarak görebiliriz. Kendini kampa alan insan her yönden kendisini yetiştirir. Aklen, fikren, bedenen kendini güçlendirir. Kendine güven kazanır. Orucu böyle değerlendirirsek oruç insan psikolojisine, yetişmesine yaşamına önemli etkiler yapar. Tabi orucu geleneksel kaygılarla değil, anlamına kavramına, bilgisine, bilincine uygun hayatımıza dahil edersek her yıl bir ay kendini kampa Müslümanları düşündüğümüzde gerçekten bir toplumun eğitilmesinde, bilince ulaştırılmasında oruç önemli değerler kazandırır. Ancak günümüz oruçları bilgi, bilinç dışında olduğu için Ramazan ayları gereksiz şeylerin kutsallaştırılmasıyla karşımıza çıkar. Gazeteler, televizyonlar insanları uyutacak bir din algısının yerleşmesi için çalışır. Toplum Allah'ın ayetleriyle dinini öğrenme, ayetlerle dinini yaşayacağına tam tersini yaparak kendini saptıracak ne varsa onu yapar. Camiler, mescitler, bidat olan teravihlerle meşgul edilerek teravih dini oruçtan önemli hale gelir. Bütün bu olumsuzluklara karşın yine de orijin tartışılması, Ramazan'ın tartışılması, toplumda az da olsa insanların uyanmasına neden olmaktadır. Dikkat ettiğimizde Allah Müslümanlara koyduğu kurallarla Müslümanları Arabex. Karşı, Kaderci bir insan haline getirmiyor. Tam tersine kendini özeleştiriye tabi tutan, dünyevi dünyeviliklerden arındıran, tüm pisliklerden arındıran, insanlarla doğayla imkanlarını paylaşan ve oruçla iradesine eline alıp helal olarak yiyebileceği, içebileceği, yapabileceği şeylerden belirli sürelerde uzak durma eylemini gerçekleştirerek iradesine hakim olmayı öğrenen, bütün bu olgular hayatını Allah'ın yönlendirmesiyle kendi yönetimine alan İnsanı ortaya çıkarıyor Kadercilikten uzaklaştırıyor Yaşamını eline alıyor Yaşamına hükmediyor Böylece edilgen insan değil Etken insan haline geliyor Oruçla Edilgen insan iradesini başkalarına teslim eden, hayatını başkalarına göre yaşayan insan. Etken insan ise başkalarının emrine girmeyen, hayatını kendisi yöneten insandır. Orucu Müslümanlar kavramış olsaydı etken insanlar olacaklardı. Orucu kavrayamadıkları için edilgen olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Edilgen insanlar mezhepçi, tarikatçı, dindar oluyorlar. Diyeceksiniz ki mezhepçilik, tarikatçılık, dindarlık iyi bir şey değil mi? Evet, elbette iyi bir şey değil. Çünkü her üçünde de orucun gerçekleştirmek istediği öz yok. Orucun gerçekleştirmek istediği öz, insanın iradesini eline alması, hayatını ayetlere göre kontrol altına alması, kendisine helal olanlardan bile vazgeçecek azmi göstermesidir. Bu açıdan mezhepçiliğe, tarikatçılığa, dindara göre Cahil insan kutsaldır. Cahillik kutsaldır. İnsanın aklıyla, muhakemesiyle, iradesiyle, bilgisiyle ayetlere yaklaşması, okuması, anlaması, hayatına uygulaması suçludur. Sapıklıktır mezhepçiliğe göre, tarikatçılığa göre, dindarlığa göre. Dinden çıkma nedenidir bunlar. Mezhepçi böyle anlatır, tarikatçı böyle anlatır, dindar böyle anlatır, böyle inanır. Onun için Kur'an'ı rafa kaldırır. Dinini şeyhlere, imamlara, müstehitlere, hocalara teslim eder. Halbuki oruç dinini kendi eline almasını, hayatını dinine göre kendi iradesiyle yaşamasıdır. Allah insana oruçla bunu öğretir. İradeni eline al, yaşamını kontrol et. Halbuki mezhepçilerin, tarikatçıların, dindarların dediği şey nedir? İradeleri başkalarının elindedir. İradeni şeyhe teslim et. İradeni mezhebi imamına teslim et. İradeni hacılara, hocalara teslim et der. Allah öyle mi diyor? Allah oruçla iradeni eline al. Yaşamları onların başkalarının kontrolündedir. Onlar bu halleriyle oruç tutmamışlardır. Onlar sadece şeklen oruç tutuyor gibi görünmüşlerdir. Boşu boşuna aç kalmışlardır. Allah'ın istediği şekilde oruç tutmuş olsalardı, iradelerini ellerine almış olacaklar, hayatlarını Allah'a göre yaşamış olacaklar ve nefislerini, arzularını, isteklerini kontrol altında tutacaklardı. Konunun burasında size örnek olsun diye bir anımı anlatmak istiyorum. Bir arkadaşım var, kendisi şeker hastası. Biliyorsunuz şeker hastaları kolay kolay oruç tutmaz çünkü sürekli kendilerini destekleyecek ara gıdalar almak zorundadır. Şekerlerini ölçmek için kanlarına müdahale etmek zorundadırlar. Şeker ölçüm cihazları var ya. Kan alıyorlar, onu da ölçüyorlar. Arkadaşımız bütün Ramazanlarda orucunu hiç eksiltmez, hep tutar. Ben onun şeker hastasıyken oruç tutma azmine değişik bakarım. İnsan iradesinin hastalık üzerinde yaptığı etkiyi onda görürüm. Bazıları ben şeker hastasıyım, oruç tutmam derken bu konuda fetvalara sarılırken o Ramazan geldi benim oruç tutmam gerekiyor deyip hastalığını kontrol altına alır. Ben şaşarım. Görürüm onu şaşarım. Sanıyorum bu cümle size garip geliyor. Hastalığı kontrol altına almak. Neymiş diyeceksiniz. Arkadaşım hastalığı kontrol altına alır. İşleri sahibidir. Çalışanlarına tembih eder. Bayılırsam işte hapım yutturun der. Ama maşallah oruç tutmadığı dönemlerde şekerinin olumsuz etkilerini hissederken oruçluyken 50 yaşına yakın arkadaş genç dinamik dipdiridir. Hiç etkilenmez. Oruçluyken hiç etkilenmez. Onun için şöyle der bazen. Yahut der Ramazan ayında şekerimin iyi olduğunu düşünüyorum ben. Bakın aynı şekilde günde 2 paket sigara içenler, içki içenler Kendilerini oruç boyunca kontrol altına alırlar. Hayret edersiniz. Normalde adam 10 dakika aralıklarla sürekli sigarayı tüttürür. Neyse rahatsız olur. Bütün gün boyu oruç tutar sigara içmez. Bu adam iftarı bile sigarayla açar. O kadar sigara hastasıdır. Ama sabahtan akşamadan içmez. Fakat açlığını bile düşünmez. Hemen iftarda ezan Allah'u akber der veya da top atılır hemen sigarayı tüttürür. İşki içenlere bakarız, içmeden duramayanlar vardır. Onlar geleneklerinden bazen oruç tutarlar ve bazıları da bırakın gün boyunu bir Ramazan boyu içmezler. Ramazan geldi, işki paydos derler. Halbuki o adam işki'den başka bir şey içmez. Su niyetine içki içer. Sofrasında sabah kahvaltısında neredeyse içki bulundurur. İşmeden bir gün atlamazlar. Alkoliktir adam. Sofralarında sürekli içkilerunurlar. Evlerinde bile, işyerlerinde bile. Onların oruç boyunca kendilerini bu kadar kontrol altına alabilmelerine şaşarsın. Allah Allah dersin. Ya nasıl oluyor? Sorarsınız kendilerine. Vallahi ben de bilmiyorum der. Ben der anamdan babamdan ailemden oruç tutmanın mutlaka gerekli olduğuna inanırım. Ramazan gelince içki yapay dostlarım. Bütün ay boyunca. Bazen ben oturları gördüğün zaman derim ki ya bunu normal zamanda kontrol altına alamıyorum ki der. E, nasıl alıyorsun Ramazan'da? Vallahi bilmiyorum der. Oruç gelince bedenlerine, arzularına egemen olurlarken oruç aylarının dışında asla egemen olmuyorlar. Allah onlara oruç boyunca bedenlerine egemen olabileceklerini gösteriyor aslında. Ama onlar bunu görmüyorlar. Oruçsuz zamanlardaki hallerine dönüyorlar. Devam ettilseler olmaz mı? Elbette olur. Yapabileceklerini Allah gösteriyor aslında bakın diye yapıyorsun işte. Fakat onlar oruca farklı bir kutsallık vererek oruç boyunca salatlarını ikame etmezler. İçkilerini sigaralarını içmezler. Oruç boyunca yaşadıkları hayattan derslerini almazlar. Yapabileceklerini gördükleri halde görmezler. İçkisiz sigarasız yaşayabileceklerini gördükleri halde yaşamazlar. Halbuki Allah bu tür derslerin alınmasını istiyor. Onların bedenlerine, arzularına, heveslerine egemenliklerini gösteriyor. Anlamazlar, duymazlar, Görmezler. Allah gösteriyor. Oruç kuşanma vaktidir. İnsanın bilenme vaktidir. Aklıyla, iradesiyle hayatını kontrol altına alma vaktidir. İmsak olur. Allah için arzularından, heveslerinden vazgeçme vaktidir. Aklını, iradesini eline alma vaktidir. Kaderciliğe karşı bilgili, bilinçli insan olma vaktidir. Onun için her yıl Müslümanlar bu eğitimden geçirilirler. Diğer günlerde şakul kaymışsa kayan şakulü düzeltme vaktidir. Hayat mücadelesindeki doğru bir yaşama hazırlık vaktidir. Tıpkı savaşa hazırlanan ordunun eğitimi gibi sıkı, disiplinli, kontrollü eğitim vaktidir. Ne mutlu onlara ki Allah'ın istediği şekilde oruçla bilenerek yaşamına hakim olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Onlar yaşadıkları gibi düşünen, inanan insanlar değildir. Onlar nasıl düşüneceklerini, nasıl yaşayacaklarını oruçla en iyi şekilde öğrenen, eğitilen, kendilerini yetiştirenlerdir. İnşallah bütün Müslümanlar böyle bir oruç bilinciyle oruçlarını gerçekleştirirler. İnşallah bütün insanlar doğru insan olma yolunda oruçla kendilerini bütünleştirirler sunumumuz burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.